Bismillah, elhamdülillahi, vahde, ve salatu ve selamu ala men la nebiye vadeh. Kardeşlerim, imanla ilgili kayıtlara devam ediyoruz. Sağlık imanın sahibine faydalar ve semerelerinden 18.si iman sahipleri kolaylıkta ve zorlukta imanlarına sığınırlar. Sağlık müminler başlarına gelen her türlü iyilik ve kötülükte, itaatte ve masiyette, Kolaylıkta ve zorlukta, rahatlıkta ve sıkıntıda sahih imanlarına, halis tevhidlerine, safi akidelerine ve Allah'a olan ihlaslarına sığınırlar ve kendilerini onunla takviye ederler. Kolaylıkta, rahatlıkta, ferahlıkta, sevinçte ve mutlulukta, itaatlerde ve kalbin hoşlandığı dünya malı ve zinetlerinde, onlara itaatlerin en iyisini, hayırların en üstününü, salih amelleri, Allah'a tevazuyu, dünya kapıları kendilerine açıldığı zaman insanlara karşı kibirlenmemeyi emreden imanlarına sığınırlar. Allah'a hamd ederler. Ona şükrederler. Kendilerine verdiği nimetlerden kerem ve fazlından dolayı onu layık olduğu şekilde sena eder överler Sonra bu nimetleri Allah'ın istediği ve razı olduğu şekilde kullanırlar. Sonra bu salih amellerle Allah'a daha çok itaat ederler ve teslimiyet içinde olurlar. Onların kolaylıkta ve Ferahlıktaki halleri böyledir. Zorlukta, hoşlanılmayan durumlarda, üzüntülerde, sıkıntılı hallerde, musibet anlarında, mihnetlerde, masiyetlere ve büyük küçük günahlara düştüklerinde imanlarına sığınırlar, ona sarılırlar, temiz imanlarının gereğini yaparlar, Allah'a sadakat gösterirler. Muhakkak ki zorlukla beraber kolaylık, Sabırla beraber kurtuluş ve ecir, ile birlikte de Allah'ın ikramı örtmesi ve bağışlaması olduğunu bilirler. Böyle durumlarda onlar hemen nasuh bir tevbe ve haşyet duyanın istiğfarı ve sadık bir dönüşle Allah'a yönelip kendi kendilerini ayıplarlar. Başlarına gelen musibetlerin ve günahların kendilerinden kaynaklandığını ve o günahları kendi elleriyle işlediklerini ve itaat eksikliğinden kaynaklandığını düşünürler. Bundan sonra da eksikliklerini telafi etmek ve hatalarını tamir etmek için hemen harekete geçerek yapab yapabilecekleri hayırlara, itaatlere, iyiliklere ve salih amellere yönelirler. allah Teala bu husa şöyle buyurmaktadır. Ali İmran Suresi 173. Ayette اَلَّذ۪ينَ قَالَ لِهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ve فَزَالَهُمْ اِيمَانًا ve حَسْبُنَ اللّٰهُ Sahabenin başına gelen bir olayı allah Teala şöyle beyan ediyor. Onlara insanlardan bir kısmı düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar. Onlardan sakının ha dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha arttırdı. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Ahzab suresi 22. ayette ise şöyle buyurmuş allah Teala. Öyle ma ra'a'l mu'minun al-ahzaba kâlu hâzâ mâ va'adana Allahu ve rasûluhu ve saddaqallahu ve rasûluhu be mâ zâdahum ve teslimen. Müminler o Ahzab gününde düşman birliklerini gördüklerinde işte Allah ve Rasulünün bize vaad ettiği budur. Allah ve Rasulü doğru söylemiştir dediler. Bu orduların gelişi onların imanlarını ve teslimiyetlerini, Allah'a bağlılıklarını artırdı. Ali İmran suresi 135. ayette ise şöyle buyurmakta Allahu Teala وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا kimselerin özelliklerinden olmak üzere onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allahı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. Nisa suresi 110. ayet ise şöyle buyurmakta Allahu Teala: "Ve men yamel su an avyazlim nefsahu, thumma yistafriillaha yajilillaha gafur al Her kim bir kötülük yapar, Yahut nefsinə zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse ama istiğfar ederse Allah çok bağışlayıcı ve rahim, merhametli bulacaktır. Bakara suresi 214. ayette şöyle buyurmakta: Em hasiptum en tetkhulun cennete ve em tukum meselülledin min qablikum. Mesedhum al ba'asa' darra wa al hatta rasul meta nasrullah. Ela inna Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler, sizin başınıza da gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Bedenen ve ruhen sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet peygamber ve beraberindeki iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek duruma gelmişlerdi. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Alevlan suresi 186. ayette dese şöyle buyurmakta. لا تبلعون في أموالكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ تسمعون من الْكِتَابَ أُوتوا قَبْلِكُمْ وَمِنَ قبلكم وبمن الذين اشتروه أذان كثيرة لينتصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزميل Yemin olsun ki mallarınız ve canlarınız sususunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendinize kitap verilenlerden ve de birçok üzücü sözler işleteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak ki bu azmedilecek işlerdendir. Sabır ve takva bu durumlarda azmedilmesi gereken işlerdendir. Muhammed Suresi 31. ayette şöyle buyurmaktır Rabbimiz. Ve le nebulvennekum hatta ne'alemel mücahidine minkum ve ne ve nebulve Gene yemin ederek and olsun ki, yemin olsun ki, biz sizi deneyeceğiz ki işinizden cihad edenlerle sabredenleri bilelim, ortaya çıkartalım ve haberlerinizi sinyalayalım. Bakara suresi 45. ayette ise şöyle buyurur Meccalallahu Teala ve stayinu bi sabr ve salah ve inna hale kebiratun illa ala khayshayin. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki bu saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. Sabretmek ve namaz ile. Allah'tan yardım istemek. Huşu duyanlar dışında ağır gelir, büyük gelir, zor gelir. Allah kolaylaştırsın Azze ve Celle bizlere. Ali İmran suresinin son ayetinde 200. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala <Sessizlik> <Sessizlik> ve ve Ey iman edenler hitap lafzıyla Ey iman edenler sabredin ve sabırda devamlılık gösterin. Ribat yapan, savaşa hazırlıklı, uyanık bunun ve Allah'a karşı takva olun ki felah kurtuluşa ulaşasınız. Enfal suresi 46. ayette şöyle buyurmak Allahu Teala: <Sessizlik> Allah Ve atiullah ve rasulehu ve la tinazehu ve tafshelu ve tadhbarihihum. Asbiru, inna Allah sabirin. Allah'a ve Rasuluna itaat edin. Birbirinize de çekişmeyin sonra korkuya kapılırsınız ve kuvvetiniz gider. Bir de sabredin çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Radu suresi 22. ayette buna dair şöyle buyurmaktadır Rabbimiz Tebaraka ve Teala: "Vellezina saberu câe vechih Rabbihim ve aqamussalata ve anfaku mimma razaqnahum sirren ve alaniyatan ve yadr'una bil Rabb'lerinin isteyerek sabreden namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak infak eden, Allah yolunda harcayan ve kötülüğü ilkle savan kimseler var ya, savaştıran kimseler. İşte onlara dünya yurdunun güzel bir sonu, akıbeti vardır. Allah onlardan yapsın aziz ve bize. Kardeşlerim, sağlık iman sahiplerinin göreceği faydalar ve semerelerden 19.'uncusu bu iman sahipleri öğüt ve nasihatlerden yararlanırlar, faydalanırlar. Sadık, sahih, sağlam iman sahipleri Kur'an ayetlerinin ve nebevi hadislerin peygamber hadislerinin öğütlerinden hatırlatmalarından yararlanırlar. Çünkü sahih imanın nuru, apaçık ayırt ediciliği ve faydalı bilgisi bu iman sahibi kimselerin kalplerini, imanlarını, duygularını ve iradelerini aydınlatır. Şöyle ki onların kalplerini aydınlatır ve onları sağlıklı mağmur ve diri kalpler haline getirir. Onların imanlarını aydınlatır ve onları sadık ve Allah'a has bir iman haline getirir. Duygularını aydınlatır ve onları fıtrata uygun temiz duygular haline dönüştürür. Ve iradelerini aydınlatır ve onları seçici bir irade haline getirir. Böylece bunların hepsini onlar için birer hassas meleke yani alışkanlık ve mizan, ölçü yapar. Bu meleke ve ölçüyle onlar apaçık hakkı tanırlar ona meyledip onunla sükunet bulurlar. Bu melekeleriyle hayr şerden, iyiliği kötülükten, sünneti bid'atten ve hidayeti sapıklıktan ayırt ederler. Bu meleke ve ölçüleriyle salih amellerden zevk alırlar. Sonra imanları onları hak olan görüşe sarılmaya, ilim ve amel olarak hakka tabi olmaya sevk eder. allah Teala bu hususta Zariyat Suresi 55. ayette şöyle buyuruyor. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Sen öğüt ver, hatırlat. Muhakkak ki öğüt, hatırlatma müminlere fayda verir. Ankebut suresi 44. ayette ise اِنَّ فِي ayet الْاَعِتَ لِلْمُؤْمِنِينَ buyurmakta Allah-u Teala. Kur'an'dan bahsederken der ki muhakkak ki onda yani Kur'an'da müminler için bir ayet ibret vardır. Anfal yani suresi 2. ayette ise müminlerin apaçık özelliklere şöyle zikredilmekte İnnemel mu'minunellezine <de> izâ ukirallâhu vezelat kulûbuhum aleyhim kimseler ancak ve ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, kendilerine onun ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rabb'lerine tevekkül edip dayanan, güvenen kimselerdir. Zümer Suresi 23. ayette ise şöyle buyurulmakta: Allah nazzale ahsana'l hadisi kitaben mutashabiham Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden derileri ürperir. Derken hem bedenler derileri ve hem de gönülleri, kalpleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona hadi olan, yol gösteren bulunmaz. Rahat Suresi 28. ayetleri şöyle buyurmakta Allahu Teala Teala <Sessizlik> اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا ve قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ İnne bi zikrillahit تطمئن Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenler, mutmain olanlardır. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, sükunete erer, huzur bulur. Hac suresi 35. ayetle ise şöyle buyurmakta: Ellezîne izâ zükirallâhu teṭma'innu kulûbuhum veṣ-ṣâbirîne alâ mâ səbehum vel mukîmisaṣ-ṣalâti ve mimmâ razaqnâhum yunfikûn. Onlar öyle kimselerdir ki iman sahipleri Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelene sabrederler, dost doğru şekilde namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak eder, Allah için harcarlar. Müminun suresi 60. ayette ise iyiliklere koşuşan ve hayır için yarışan kimselerin bir özelliği de şöyle bahsedilmekte. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ onlar Rablane'e dönecekleri için yapmakta olduklarını, vermekte olduklarını kalpleri çarparak verirler. Tevbe suresi 124 ve 125. ayetlerde ise şöyle buyurulmakta bu usta dair. Ve izâ mâ unzilet suretum fe minhum men yegûle eyyukum zâlethum hâzihi îmâna fe emmel lezine âmenu fe zâlethum ve hum yistebşirûn. وَأَمَّا الَّذِينَ ف۪ي غُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَالَتْهُمْ رَجِسًا اِلَى رَجِسِهِمْ وَمَا Herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki bu sizin hanginizin imanını arttırdı? İman edenlere gelince bu sure onların imanlarını arttırır ve onlar sevinirler, müjdelenirler. Kalplerinde hastalık bulunanlar yani küfür veya nifak bulunanlara gelince Onların da inkarlarını büsbütün arttırır ve onlar artık kafir olarak ölürler. Allah korusun. Al-Imran suresi 7. ayette ise şöyle buyurulmakta. Hüvellezî enzel aleykel kitâbe minhü âyâtun muhkemâtun hünne ümmül kitâbe ve uhar müteşâbihât. Fe emmel lezîne fî gulûbihim zeygûn fe yettebiûne mâ teşâbehe minhü btigâ el fitneti ve btigâ tevîlih ve mâ ya'lemu tevîlehu illallah." وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ اُنْ رَبِّنَا وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا اُلُولُ الْأَلْبَابِ Sana kitabı indiren odur, Allah'tır. Onun yani Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir, anlaşılan, açık ayetlerdir ki bunlar kitabın esastır. Diğerlerde de müteşabihtir. Yani kavranması zordur, anlamı bilinmez. Kalplerinde eğrilik olanlar, Fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki o müteşabihlerin tevilini, manasını ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise ona inandık. Hepsi Rabbimizin tarafındandır. Onun katındandır derler. İşte bunu ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Allah vakısa sahiplenler yapsın Azze ve Celle. Sadık bir imanın faydaları ve semerelerinden yirmincisi bu müminleri Helak edici büyük günahlara düşmekten imanları korur. Sadık müminleri, kuvvetli imanları, köklü sağlam tevhitleri, yani Allah'a birlemeleri, imanlarındaki samimiyetleri, Allah'a olan ihlasları, daimi ibadetleri, kesintisiz Allah korkuları ve ondan utanmaları, onları Allah'ı öfkelendirecek ve cehenneme girmeden gerektirecek helak edici büyük günahların masiyetlerin, kötülüklerin, hayasızlıkların, haram kılınmış şehvi arzuların içine düşmekten ve kötülüğü, fenalı ve çirkinliği emreden nefse itaat etmekten korur. Ve bütün bunlarla onların arasından engel olur. Çünkü onların hakiki imanları kalplerini bu kötü şeytani hastalıklardan temizler. Onları sağlıklı, temiz, diri ve Allah sevgisi ve saygısıyla mağmur hale getirir. Ve onları Allah'ın insanları yarattığı fıtrat üzerinde tutar. Artık bu mümin kalpler Allah'a kulluğun ve onu sevmenin zevkini tadar. Bu da onların Allah'tan başkasını Allah sever gibi sevmelerini engeller. Allah Teala bu hususta Me'ric Suresi 19. ayetten 35'e kadar şöyle buyurmaktadır. İnnel insane hulika helu iza massehuş şerrü cüz'en ve iza massehu'l hayru Gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Ona bir şer isabet etti mi anıp durur. Ama ona bir hayır ulaştığında ise pinti kesilir. Men eder. İllel musalliyin ellezinehum alâ salâtihim daimûn Ancak namaz kılanlar bu kısımdan değildirler. Onlar namazlarında devamlıdırlar. Gene aynı şekilde ellezine fî emvalihim hakkum me'lûm lissâ ilimel me'hrûm. Gene bu kötü sınıflandırmaya girmeyen insanların özelliklerinden birisi de Onların mallarında bilinen bir hak vardır. Kendi malların içinden yoksun, mahrum olan ve isteyen kimseler için pay ayırırlar. وَالَّذ۪ينَ Onlar din gününü tasdik eder, doğrularlar ve Rab'lerinin cezasından, azabından korkarlar. Çünkü Rab'lerinin azabından kimse emin olamaz. Mel dedinhum li furujihim hafizun illa <Lanmâ> ala azwajihim ava ma malakat eymanuhum Bunlar gene eşleri ve cariyelerinden başkası dışında ferçlerin edep yerlerini korurlar onlarla münasebet olanlar ise ayıplanmazlar Femen ittaqa vara zalika fe ulaike ama bu sınırın ötesine geçenler ise, yani eşleri ve cariyelerinden başkasına karşı edep yerlerini açanlar ise, haddi aşmış, zulüm işlemiş kimselerdirler. وَالَّذ۪ينَ emanatihim ve ahdihim Raun Okuduğumuz yerin başındaki kötülenen, insan sınıfı içerisine girmeyenler, özetlenen birisi, onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler. وَالَّذ۪ينَ bi şehadatihim قَائِمُونَ onlar şayetlendde dürüzcə ifa eder yerine getirirler. ve ledinehum ala sallatihim Onlar namazan ihtimamla kurular. Uleikefi cennetim İşte bunlar cennetlerde ikram olunmaktadır. İkrama nail olacaklardır. Ankebetu suresi 45. ayette şöyle buyurmakta Allahu Teala: Utlu <gülüyor> me ohiyle kemlen kitab ve ızmı salla. Inn salla ttenha ve ve la zikrullah ekber vallahu alim ma tasnaun sana vahidlen kitabı oku ve namazı kıl muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar Allah'ın zikri Allah'ı anmak ise elbette en büyüktür ibadetlerin en büyüdür. Allah yaptıklarınızı bilir Naziat suresi 40 ve 41. ayetlerde şöyle buyurmaktadır Allahu Teala ve emma men khafe maqam rabbih inne nefsani lil heva kim Rabbinin makamından korkar ve nefsini hevadan, kötü arzulardan nehyeder, uzaklaştırırsa şüphesiz ki cennet onun yegane barınağıdır. Nur suresi 3. ayette şöyle buyurmakta: Azani ila yanki hu illa azaniyeten Nur suresi 3. ayette Allahü Teala çok önemli bir hususta şöyle işaret etmekte la لَا illa إِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ve لَا يَنْكِهُ هَا zanin زَانٍ اَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّ مَذَالِكِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkasını evlenemez. Ve zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan bir erkek evlenebilir. Bu yani zinakarla evlilik müminlere haram kılınmıştır. Gene Rabbimiz Tebarek ve Teala, Yusuf suresinde 24. ayette Yusuf aleyhisselam hakkında şöyle buyurmakta: ولَقَدْ هَمْمَ بِهِ وَهَمْمَ بِهَا لَوْلَا إِرْرَاءُ بُرْهَانِ رَبِّ كَذَلِكَ ki kadın ona yani Yusuf aleyhisselam'a meyletti. Eğer Rabbi'nin burhanını, işaret ve ikazını görmeseydi o da kadın'a mail etmişti. İşte böylece biz Kötülük ve fuhuşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz ki o ihlaslı kullarımızdan da. Rabbimiz Tebari ve Teala'dan isteğimiz, duamız ona bizi de ihlaslı kullarından yapsın, sadık yemin sahibi kullarından eylesin. Ebu'l-Gavlihada estağfirullahil azimalli ve lakum ve lisairil müminin. Sübhanekallâhumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan estağfiruk ve etubi ileyk. Akhiru davana en elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin.